Bismillah ve Elhamdülillah. Vessalatu Vesselamu Aleyha Resulullah. En dersus salisu. Altıncı ders. El-Ümmü Anne ile Said ve Meryem arasında çocukları Said ve Meryem arasında geçen bir diyalog. El-Ümmü Anne. Ümmü Habibe, Ümmü Seleme, Ümmü Süleym deriz ya oradan aklınıza kalır inşallah. Meta racaute minel medreseti ya büneyye Büneyye isim tasgir. Ey oğulcuğum demek. Lokman Aleyhisselam Lokman suresinde oğluna hitap ederken de böyle der. Ya büneyye diye hitap eder. Ey oğulcuğum yavrucuğum manasına okuldan ne zaman döndün? Meta. Ne zaman manerasından sonra ediyor biliyorsunuz. İstifam edatı. Ey oğulcuğum, okuldan ne zaman döndün? Said racaotu qablen nisfi saatin. Yarım saat önce döndüm. Nisf yarım demek. Nisf. Nisf sa yarım saat. Kable ise zarf takibinde kullanılabiliyorsunuz. Zarflar zaman ve mekan zarfları. Qable nisfi saatindeki nisfin Mecrü oluş sebebi kableden dolayı, zafetten dolayı. Yarım saat önce döndüm. Eğne uhtuke Meryem'u Kız kardeşim Meryem nerede? Ema <gülüyor> racaat Dönmedi mi? Olumsuz soru. Ema racaat. La edri Bilmiyorum. Edri, dera edri, edri. İdrak var idrak. Buradan gelme. Bizim dinimize buradan girme. La edri, muzarif. Bilmiyorum. La edriyi bilmiyorum. Yani bir şey, bir şey la ile birlikte komandır. La bu şey. La edriyin bu takım ya. Yani. Hayır. La olumsuzluk. Edriyi edriyi biliyorum. La edriyi bilmiyorum. <gülüyor> Muzarifinin başında la la melef geçti zaman la la adamsı geçti zaman o olumsuz manaslı. Maziy'in başında ma geldiği zaman olur. <gülüyor> ma. Hmm. Maziy film ma <gülüyor> ma edriyi biliyorsunuz. Evet. Ena <gülüyor> ma rai onu görmedim. Ben onu görmedim. Ene ben. Ma olumsuzluk mazısı. Mazife'nin önünde. <gülüyor> ra'aytu ha. Ra'a. Gördü. gördü. Ra'aytu. <gülüyor> gördüm. Ha onu. Ma ra'aytu ha. Onu görmedim. Ma za gara'tel Bugün ne okudun? قَرَأْتُ الْيَوْمَ دَرْسَنْ جَد۪يدًا فِي الْفِقْحِ Bugün fıkıh mevzuların mevzusunda yeni bir ders okudum. Fıkıh, hadis, tefsir, usul, Kur'an deriz yani. Fıkıh dersi hususunda fıkıh hususunda yeni bir ders okudum. اَفَهِمْتَهُ Bunu anladın mı? اَفَهِمْتَهُ Hu nereye gidecek? Derse gidecek. Dersi anladın mı? Nam fehimtuhu ceyden. Evet. Onu iyi bir şekilde anladım. Onu iyi anladım. Ema gara'tel kur'anel yevme Ema yapmadın mı etmedim. Neyi? Gara'te. <gülüyor> okumadın mı? Neyi? El <gülüyor> kur'ane. Kur'anı okumadın mı? El <gülüyor> yevme. Bugün. Bugün Kur'an okumadın mı? Olumsuz soruya olumlu cevap. Bela Kara tu Suret-er <ar -rahmani> ve Hafe Sûha. <hafizhuhâ> Belakis Rahman Suresi'ni okudum ve onu ezberledim. Hafe Sûha. Fe feriha bi'l-müderrisü kesîran. Fe feriha'l-müderrisü kesîran ve kâle inneke ehsenü tâlibin Bu fa takibiye fasıdır. Yani Rahman Suresini okudum ve onu ezberledimin devamında olan bir olayı burada söyleyecek. Bu işin devamında, bu işin karşılığında olan bir olay olacak. Bundan dolayı faiz takip edilir. Öğretmen benimle çok sevindi. Öğretmen benden dolayı, yani daha doğrusu yaptığım bu işten dolayı onu kastediyor da burada tam e, tercümesi. Benimle bu yaptığım işten dolayı çok sevindi. Feriha. Ferahlamak var ya. Ferahlamak, rahatlamak, sevmek. Sevinmek, Hı, bir şey. Burada sevmek, evet. Biyel su Ferihanın faili el müderris. Öğretmen benimle çok sevindi. Ve gale. Ve dedi ki şüphesiz ki sen sınıfta en iyi öğrencisin. İnneke ah senin talibin fil fasli. Maşallah zadeke allahu ilmen ya bu neyye. Maşallah ey oğulcum Allah ilmini arttırsın. Zadeke allahu ilmen. Ziyadeleştirsin. Zade ziyadeleşti arttı demek. K senin için ne? Kim yapsın? Allah. Neyi? İlimini. İlmi, Allah sana ilmi arttırsın. Ama bu ilmini arttırsın denir. Peki zade burada mazi fiil. Ama Allah senin ilmini arttırdı diye kullanamayacağımızdan dolayı. Değil mi? Bunu dua manasında kullanılan mazi fiiller kısmına dahil edeceğiz. Allah senin ilmini arttırsın diye dua kabul edeceğiz. Tamam Allah senin ilmini arttırır demez böyle durumda Allah ilmini arttırsın denir Ey annem gömleklerimi yıkadın Ey annem gömleklerimi yıkadın mı? Ey annem gömleklerimi ve mı? tuha. Evet onları yıkadım ve ütüledim Cümlesindeki ha nereye gidecek? Kum gidecek. Yani hı hı. gömleklere gidecek. Şeyin gömleklerine, yani saydığın gömleklerine. Ve kevey tuha, kevayik v ise ütülemek demek. Kevey tuha onları ütüledim. Huz hadel gamisa, bu gömleği al. Emir film. Huz. Huz. ehaze xud, ehaze aldı khuz onun emir, emir fiili khuz ha zal bu gömleği al said hati zake ya ummi ey annem onu getir başka bir gün onun uzattığı gömleğin dışında başka gömleğe işaret ederek onu getir zake ejmelu min haza o bundan daha güzeldir tedhülü Meryem'u bu esnada Meryem girer, dahil olur. Odaya girer. Meryem girer. Dekhale yedhülü'den tedhülü Assalamu Aleykum. Keyfe ahalüke ya ummi ve keyfe ahalüke ya ahi. Güzel bir sünneti ihya ediyor. Bir ortama girildiği zaman selam verilecek ve o ortamdakilerin hali sorulacak. <gülüyor> Selamdan sonra ey annem nasılsın ey kardeşim nasılsın dedi. Üm ve aleykümselamu ehlen ya binti. size hareke var mı? de yok, yok. Binte de olabilir o. Evet. Evet. Ee, binti hoş geldin kızım. Metaharac teminel medreseti. Okuldan ne zaman çıktın? ''Karaçtü bade salatın zuhri'' ''Karaçtü bade salatın zuhri'' öğlen namazından sonra çıktım'' Burada bade gene zaman zarfı olarak kullandı. Ondan dolayı izafet salat kelimesi. O izafetten dolayı kesir ala. ''Eyne zemîlâ tuki aminetu ve fatımetü ve suadu'' Okul arkadaşların amine, fatıma ve suad neredeler? Ene maara aytu hunne ba'de salati. Ben namazdan sonra maara aytu hunne onları görmedim. Maara aytu hunne onları. Ya binti eku ke hafize surete Ey kızım, erkek kardeşin, saydık astederek söylüyor. Rahman suresini ezberledi. Hafiza suretel rahmani eyye suretin hafizti enti sen hangi sureyi ezberledin? ene hafiztu suretel hadidi ben hadid suresini ezberledim. Hadid kelime manası demir. Ancak geçen haftada kısmen değindiğimiz gibi sureler başka dillerde ifade edileceği zaman o dildeki manasına değil de Arapça ismine ifade edilir. Demir suresi denmez. Hadid suresi denir. Bakara suresi denir. İnek suresi denmez. Değil mi? Onu söylemiştik. Tin suresi denir. İncil suresi denmez. Kafirun suresi denir. Kafirler suresi denmez. gibi. Ben hadid suresini ezberledim. Ve hiye etvelü min suretir rahmani. Ve o yani Hadid suresi Rahman suresinden daha uzundur. Ve kezalike hafiztu 6 ashrete ayeten min suretin nebeyi. Ve aynı şekilde Nebe suresinden 16 ayet ezberledik. Ve kezalike hafizte hafiztu 6 ashrete ayeten min suretin nebeyi. Nebe ennebe o daha doğrusu. Haber demek. Haber. Nebiyyün haber getiren demek. Nebiyy yani. Nebiyyün haber getiren buradan türeme. Haber suresi de mi burada? Bunlar nebe suresi diyoruz. <gülüyor> nebe suresinden 16 ayet ezberledim. Maşallah inneki talebetün müctehidetün. Maşallah muhakkak sen çalışkan bir öğrencisin. İnneki talimetün dikkat edin ondan dolayı. Müctehidatun onun sıfatı. Ene mesruratun bike. Ben seninle gurur duyuyorum. Ben seninle mutlu oluyorum. Gurur duyuyorum diyebiliriz buna. Bu gururlama kibirlenme değil de e, öyle bir öyle bir evladı olunan dolayı sevinme, mutlu olma. Evet. Ben seninle gurur duyuyorum. Ezehtu ilal mektebeti li Bugün kütüphaneye gittin mi? Nam Zehebtu. Evet gittim. Ma'za gara'ti hunake. Orada ne okudun? Karatü mecelleten min bakistane ismaha el-islamu. Ben anlaşılsın diye birleştirmeden okudum. Bir de birleştirirken yani. olması gerektiği gibi okuyayım. Çünkü hemzeyi bastınlar arada. Gara'tu mecelleten min Pakistan esmü hel İslamı <gülüyor> İsmi Han'ın semzeyi hemzeyvası el İslam'ın semzeyi hemzeyvası birinci hemzesi evet Pakistan'dan bir dergi okudum yani Pakistan'dan gelme onu kast ediyor bir dergi okudum mecelle mecelletün dergi onun ismi el İslam'dı o Pakistan'dan gelen ve Meryem'in okuduğu Derginin ismi El-İslam'dır. İslam dergisi yani. E bin lügatil arabiyyeti hiye O Mecennetün meynas olduğu için ile ona işaret etti. O Arapça diliyle midir? Arapça mıdır? La hiye bin lügatil inkili ziyyeti. Hayır o İngilizce diliyle İngilizce'dir. İngilizce bir dergidir yani. E zehep dilen sen bayan müdüre gittin mi, müdüre, müdür müdüre Bayan müdüre gittin mi, müdüreye gittin mi لَا هِيَ مَا جَاَةِ mı Hayır, o bugün gelmedi. مَا جَاةِ ne Niçin? لِمَهْ Buradaki limaza'dır aslı. Limaza, limaza niçin? Ancak bazen o zaa düşer. Böyle durumda lime diye okunur. O heyde hay sekle denir. İnşallah bu dersin içerisinde mevzuya gireceğiz. Ne için demek? Limaza ile aynı manada. Azunne enneha zahabet ila <gülüyor> Mekke'te. Azunnu zanne. Ezunnu, azunnu. Zanne diyorum. Mazisi zanne. Ezunlu ben zannediyorum enneha onun olduğunu zannediyorum. Zehbet ila Mekke'te. Mekke'ye gittiğini zannediyorum. Bu cümle iki türlü tercüme edilir. Bir, zannediyorum ki o Mekke'ye gitti. Veya enne olduğunu, yaptığını ettiğini diye mastariye manası getirirdi. O şekilde de tercüme edecek olursak onun Mekke'ye gittiğini zannediyorum. Bakın zaten aynı mana. Zannediyorum ki o Mekke'ye gitti veya onun Mekke'ye gittiğini zannediyorum. Anladınız mı? Azunu enha zahbet ile Mekkete. Eşeripti şeye çay içtin mi? La ma şeriptu. Hayır, içmedim. Lil khadi meti hitaben hizmetçiye e, yönelerek ve hizmetçi kast ederek hadime. hizmet var hizmet Arapçadan geçmem bir kelimedir, hıdmet hıdme biz de. Bizim de hademe bizimle hademe evet, hizmetçi hitaben hati şaye ya leyla, ey leyla çay getir Hadi. Meryem ve hati ate hubzin eydan ya leyla N J A L L bir parçada ekmek getir. Yanında. Ben açım. Yanında nerede? D D A bir parça da ekmek getir. Gıt atun bir parça kısım demek. Bir parça küçük parça da ekmek getir dedik. Küçük mü diyeceğiz? Bir parça parça. parça. parça. Gıt atun veya gıt un parça. Ene cev'a. Ben açım. Cev'anunun müennesi. Cev'a. Mühennes için kullandım. Seybası. Temar'inu Alıştırmalar Ecebanil esileti Atiyeti gelen soruları cevapla Eyye suretin hafize Saidun. Said hangi sureyi ezberledi? Kem ayeten min suretin nebe'i hafizet meryem'u. Meryem nebe suresinden Kaç ayet ezberledi? Mesmul mezaleti'lleti arat ha Meryemü fil mektebeti Meryem'in kütüphanede okuduğu derginin ismi nedir? Bi eyy bi eyy lugatin hiye o hangi lugat iledir, dilledir? Men Leyla Leyla kimdir? Kısaca cevap versek o değil mi? O, <gülüyor> İkinci alıştırma. Da hadihil alamete okey. Ha, bu arada hemen bir not düşelim. Bunlar deftere yazılacak. İsterseniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da hadi alamete emamel cümeli sahihati ve hadihil alamete çarpı emamel cümeli gayri sahihati. Bunların doğrularına mı yazılacak? Efendim? Şu altta şey ee. Doğru mu yanlış? Sahih doğru cümlelerin önüne okey. Doğru olmayan yanlış cümlenin önüne çarpı işaretini koyacağız. Yeterim yeterim diyor. Affeyim. Yok. Kitapta yeterli. Ma hal müderrusu bir sa'idin müderris Said'le sevinmedi. Yani Meryem-i Ceva Meryem açtır. Karacet Meryem-i <gülüyor> medreseti bade salat-i zuhri Meryem okuldan öğle namazından sonra çıktı. Suretür Suretür Rahmani etvelü min suretil hadidi Rahman suresi hadis suresinden daha uzundur. Aminetu ve Fatımetü ve Suadu zemilatu Meryem'e Amine ve Fatıma ve Suad Meryem'in okul arkadaşlarıdır. Ecib anil eseretil atiyeti Gelen soruları cevapla Hadihil esiletu leyset mebniyeten ale dersi sadisi. Var mı siz o Evet. Güzel. Bu sorular 6 derse mebni değildir. Yani altıncı dersteki e, konuşma üzerine bina edilmemiştir. Müstakil sorulardır yani. Altıncı derse bir alakası yok. Zaten sorunca anlayacaksınız. Nam. Eze hebt te ilel medresetil yevme. Yani sen bugün okula gittin mi? Hepiniz takdir edesiniz. Şimdi deftere yapacaksın. Bugün için mi Yaptığımız gün için. Hangi gün için yaparsanız Hangi gün için yaparsanız yapın. Yapın, yapın da. <gülüyor> Doğru. Yani manası olan cümleler kurun önemli değil. META RACAĞTE medreseti. Okuldan ne zaman döndün? EYYE suretin kara BADES SALATİL FECRI Sabah namazından sonra hangi sureyi okudun? EYYE SÜRETİN HAFİSTE HADEL USBUĞA Bu hafta hangi sureyi ezberledin? Ebil ma'il baridi gasselte em bil ma'il harri yüzünü sıcak suyla soğuk suyla mı yoksa sıcak suyla mı yıkadın men gasele gamisake ve mindileke gömleğini ve mendilini kim yıkadı çamaşır makinesi güzel ecip anilesireti katiyeti billugatil arabiyeti inşallah Enneth el fâîla al-râbi, enneth el fâîla fi kullun min al-jumûl latîti vad biti tamîra bi şekl gelen cümlelerden hepsinde fâîli müennes yap. Enneth müennes yap ve şekil ile zamiri harekete müennes önce hallebi harekete değişiklik olacak ya onu yap. Örnek Eşeribte şaye ya Hamidu ya Hamid. Müzekker bir şahsın hitap Dolayısıyla eşerip te şaye. Ey Hamid çay içtin mi? Şeripte Onu ya suat yaparsak eşeribti şaye ya suade olur. Ey suat çay içtin mi derken şeribte denilir. Şeribte deriz. Müennes muhataba sırasını kullanmaz. E kitapta dersi yaliyu, e yali dersi yazdın mı yerine yali yerine ya Fatuma diyelim nasıl yapacağız? E kitapti dersi ya Fatuma. E kaselte vech heki yahi, ey kardeşim yüzünü yıkadın mı? E Nece heki güzel. Yok değil. Güzel. Ceyt. Eyye suretin hafizse ya bu neye? Ey oğlum hangi sure ezberledin? Ey kızım hangi sure ezberledin diyeceksiniz? Yok, sonra yapın. Mesela anlaşıldı çünkü inşallah. Efeym dersel cedide ya Haşimu. Ey Haşim, yeni dersi anladın mı? Haşim yerine bir bayan ismi ve müennez siga ile kullanacağız fiili. Ey hep tebadet dersi ya Ey kardeşim dersten sonra nereye gittin? Buna da ey kız kardeşim diyerek aynı soruyu soracağız. Ibbitit damira biş şekli fi kullin minel ef'alel var'deti fil cümellâ atiyeti Evet. Sondan başlıyorum. Gelen cümlelerde var olan fiillerden hepsinde Hepsindeki zamiri şekille harekele. Gelen cümlelerde var olan fiillerden hepsindeki zamiri şekille harekele. Ene zehbet ilem tari. O zehbet ile yazılmış ve harekelenmemiş fiili ve faalini nasıl okuyacağız? En neden dolayı şey olacak. E, mütekellim olacak. Enne zehebtu ilel metari diyeceğiz. Güzel. Harekelleyeceğiz sadece. Evet. İkinci cümleye geçelim. E Aynı şekilde zehebt den oluşmuş ve hareketlenmemiş fiil ve faal. İlel mel abi ya yusufu. Zehebt. Güzel. Ya Yusufu dan dolayı az-zehabte e abi dedik. Üçüncü cümle Ukhti zehebti. İlal müsteshfa zehebet. Zehebet. Ukhti zehebet ilal müsteshfa. E zehebet. <tactile. gülüyor> <gülüyor> ya fatimetü tu. Zehebti. Zehebti. Ki tid. Zehebti. İlel mektebeti ya Fatım Ey Fatıma kütüphaneye gittin mi? Derken zehep dedik. Hemen bunun açılımı aşağıda geliyor. Temel maili gelen şeyler düşün. z h ile yazılıp hareketlenen dört tane ayrı siga vardır mazi fiilde. Zehepet o bayan gitti. Zehepte sen erkek şahıs gittin. Zehepti sen bayan şahıs gittin. Zeheptu ben gittim. Müzekker ve Mühendez, ortak. Evet. Bunu niye almış buraya? Bu şekilde yazılır ama hareket geldiği zaman nasıl hareket edeceğiz? Düşünerek hareket edeceğiz. Cümledeki konumuna göre neyi ifade ediyorsa neyi anlatmak istiyorsa o şahsın cinsiyetine göre bunu hareket edeceğiz. Evet. Temmel misaleynil misaleynil atiyeni Gelen iki misali düşün. Burada başka bir kayda var ki geçen derste biz kısmen girmiştik. Burada biraz daha teferruatı girdi. Olumlu bir soru ey Ali dersi anladın mı? Buna iki şekilde cevap verebiliriz. Ya olumlu cevap vereceğiz ya olumsuz cevap vereceğiz. Olumlu soruya olumlu cevap vermek için nam fehim tuhu evet onu anladım. Olumsuz cevap vermek için la ma fehim hayır anlamadım diyeceğiz. Kolay olanı e ma derse Ali'yi. Ey Ali, dersi anlamadın mı? Olumsuz soru. Anlamadın mı? Bunu olumsuz soruya olumlu cevap vermek için "Bela tuhu diyoruz. Bilakis anladım. Veya olumsuz soruya olumsuz cevap vermek için "Na'm ma fehimtu" diyoruz. Anlamadım, evet, anladım. onu anlamadım. Çünkü anlamadın mı diye sordu bize. Evet, anlamadım diyoruz. Olumsuz soruyu, olumsuz cevapların yolu nam kullanmak? <gülüyor> şimdi anlaşılacak, Anlaşır, anlaşılıp anlaşılmadı şimdi anlaşılacak. Hati esileten, münasibeten lin ecibetil atiyeti. Bu da sağlamasını yapacağız şimdi. <gülüyor> İnşallah. Evet. <gülüyor> Ee, gelen cevaplar için münasip sorular getir. Nam şeriptu. Bu cevap. Bunun için münasip bir soru. Evet içtim. Bir defa cevaba bakıyoruz. Bu cevap nasıl bir soruyu gerektiriyor? Olumlu bir soruyu gerektiriyor. Değil mi? Evet. Şeripte E. Sen içtin mi? E şeriptel ma'e. Evet. E, e şeriptel, şeriptel ma'e. Suyu içtin mi? Şeriptel Nam tu, Evet içtim. <gülüyor> İkinciyi geçiyorum. Üçüncü. Bela <gülüyor> ra'aytuhu. Bir dahaki onu gördüm. Olumsuz, Soru. Olumsuz soruya olumlu cevap kalıbı değil mi? Evet. Olumsuz soruya olumlu cevap kalıbı. Soru. Ama Ema ra'ayte Usman. güzel. Ema ra'ayte Usman. Osman'ı görmedin mi? Cevap: Bela ra'aytuhu. Belakis onu gördüm. Peki 4. soru. Nam ma qara'tu hadha al-kitabe Evet. Beldem'de bu kitabı okumadım. <gülüyor> önce şeyi çözelim önce nasıl bir cümle soru soracağız olumlu soru mu soracağız olumsuz soru soracağız olumsuz Olumlu soracağız E bak nam demiş yani. tamam. ve ma garatu demiş okumadım demiş olumsuz soru soracağız evet, evet, olumlu em, soru sormayız. olumlu ma soruya nam ile olumlu cevap verilir olumsuz soruya nam ile olumsuz cevap verilir değil mi ee tamam. maafeyim de Allah yani Bir daha tekrar eder misin? Tabi tekrar edeyim. Şimdi bakıyoruz. Na. Bu olumlu bir cevap. Tamam. Yani ben olumlu, ben olumlu cevap derken soruya uygun bir cevap verme şekli. Ama maqara dedik. Olumsuz cevap verdik. Dolayısıyla yukarıdaki o örneğin ikincisine bakıyoruz. İkinci soruda ikinci sorunun ikinci cevabına bakıyoruz. Na maafehim tuhaledi. Yani olumsuz soruya olumsuz cevap vermenin yolu nam ma fihim, Olumsuz cevap verme. Onun cevabının sorusunu oluşturacağız biz. Nasıl bir soru olacak bu? Olumsuz soru olacak. Çünkü cevap olumsuz. Değil mi? Yani, namla bitmiyor. Devamla da. He, Tabii ona da bakacağız. Ma e, garatu demiş çünkü. Anlamadım. Evet anlamadım. Evet anlamadım demek için anlamadın mı diye soracağız. Değil mi? Aynen. Veya okumadın mı? Veya yazmadın mı, Neyse. Hı. Ema fehimte. İnşallah. <gülüyor> Kaçak görelim ben. <gülüyor> ema <gülüyor> gara'te. Güzel. Aşadir. Tamam. O zaman Haze. sorduğuma cevap ver. İsel suali. E, ecib suali. E, ema fehimte. Hazel e, mevzumen dua. Ben Bela Feyi, şey, kalabalık mı? Ne? <gülüyor> bela bela Feyi, çok Feint, güzel. Aslan. Ah, Anlaşıldı herhalde. Akif anladın mı? <gülüyor> güzel. Solcana keyif al. <gülüyor> Yekfi yanlış yaz. Yekfi inşallah. E, dördüncü, beşinci cümlenin <gülüyor> cevabı Bela semiyotu ezane. Bilakis ezan işittim. Altın sorunun cevabı La ma semutul ezane Hayır ezan işitmedim. Naam ma darabdu hadel belede. evet o Evet ço bu çocuğa vurmadım. Bunlara soru geliyor. Bunlara soru. De, hepsine de, soru de, yapacağız. Zizeliha'ya soru. Ha? Zizeliha. Verilene cevap. Naam mı? la mı? Zizeliha. La'dan sonra ma geliyor. De, la. Yani. La, la, ma, ma ma geliyor. Genel hmm. olumsuz. La ma darabdu mu? Ha he o zaman bak, şey soru değişiyor. Yani soru kalıbı değişiyor. Benden nam olup olup sizde la olursa bir sır, sizde olumlu soru soracaksınız. Biz bende olumsuz soru soracaksınız. Tamam. Na ile la değişiyoruz. Ama siz kendinize uygun olarak yapın inşallah. Yekfi, inşallah.